Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Sallu ala şefiyetin ve Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ve inneke la ala kulukin azim Sadakallahu'l-Azim Değerli Kardeşlerim İslam'ın önem verdiği en değerli kavramlardan birisi de haya'dır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde "İnne ma bu'itü li utammime ahlak" Ben yalnızca güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Yani dini tek bir kelimeye indirdiğin zaman o kelime haya'nın, edebin, ahlakın içerisinde gizlidir. Haya kelimesi insanın Sözlük itibariyle Utanması Çekinmesi Tevbe etmesi Uzak durması gereken şeylerden Kaçınması olduğu kadar Bereketin Sağlığın Rahmetin Selam, barış ve dostluğun Kaynağı olarak tanımlanıyor Haya dediğimiz zaman bu kelimeler içine giriyor Haya aynı zamanda hayatiyet canlılık anlamından geliyor. Bir yerde haya varsa orada hayat var demektir. Haya demek hayatın kaynağı demektir. Onun için de bir insanın ahlaki bir terim olarak da çirkin davranışları terk etmesi, insanın yüzünü kızartacak, utanacak işlerden uzak durması, aynı zamanda akli selim ile bakıldığı zaman herhangi bir insanın çirkin göreceği bir şey terk etmesidir. Yani hayasızlık tamamen imansızlık hayasızlık demek tamamen günahların içerisine batmak demek değildir. Haya insan onuruna yakışmayacak herhangi bir en küçük davranıştır. Ama bu önemli bir davranıştır ki Kur'an-ı Kerim'de haya üç yerde anlatılıyor. Birincisi Hz. Musa'nın Firavundan kaçarken Medyen'de sığındığı topraklarda Hz. Şuayb'ın kızları su sırası beklerken oradaki pozisyonu kızların haya içerisinde olması olarak anlatılıyor. Başka bir ifade de yine Ahzab suresinde sahabeler yeni Müslüman olmuş kimseler olarak henüz daha her şeyi kavrayamadıklarından Peygamberimiz'i münasip olmayan vakitlerde rahatsız ettiklerinde Allah Teala bunu da ikaz için haya kelimesiyle bahsediyor. Başka bir yerde de Bakara suresinde inna Allah la min hak diyorlar ki bu Allah Teala bize hakkı hakikati anlatmak için karınca gibi, sinek gibi, arı gibi küçük bitle pireyle adeta nasıl bize örnek veriyor bunlar anlatıyor dediğinde Allah Teala diyor ki hak. Allah hakkı anlatmaktan çekinmez haya edilmez haya literatürde Kur'an-ı Kerim'de bu anlamlarda bahsediliyor bunun dışında değerli kardeşlerim ve takva takva elbisesi diye tanımlıyor Allah Teala hayayı takva elbisesi dediği de ne anlıyoruz bir insanın yaratılıştan sahip olduğu değerlerden birisi hayadır. Haya sahip olmasıdır. Bu nedir? Bir insana fıtratı itibariyle verilmiştir. Başka melekeler gibi çalışarak kazanacağı değil, öncelikli olarak Allah'ın yarattığı tabiatında esasen var olan ama insanın kötü davranışları nedeniyle her gün bunu kötülemesiyle bu elindeki güzel fırsatı kötülüğe çevirmesiyle hayası elden gider onun için insanın özünde tabiatında yaratılışında haya var bundan dolayı da peygamberimiz hadis-i buyurur ki haya bütünüyle hayırdır hayanın kendisi hayırdır Allah Teala hayayı insana bereket kaynağı olarak vermiştir ve aynı zamanda haya haya sahibi bir insana yalnızca iyilik getirir Başka hadis-i de peygamberimiz bize buyuruyor ki dört özellik vardır ki bunlar peygamberlerin özellikleridir. Bunlar nelerdir? Birincisi haya. Peygamberlerin ortak özelliklerinden birisi peygamberlerin ortak sünnetlerinden birisi haya sahibi olmaktır. Tüm peygamberlerin kullandığı, edine geldiği yaptığı ve bize de halen devam eden ortak Prensiplerden birisi haya. İkincisi güzel koku sürünmek. Bu da peygamberlerin sünnetindendir. Üçüncüsü misvak kullanmak, dişi temizlemek ki bir sünnettir bildiğiniz gibi. Dördüncüsü ise evlenmek. Bu dört özelliğin dördünü de tüm peygamberler ayrım gözetmeksizin yapmışlardır. Bunları biz de yaptığımız zaman tüm peygamberlerin sünneti olan bir Hasreti işleme sevabını da elde etmiş oluyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, peygamberimiz haya sahibi insanlara da çok önem vermiş. Kendisi de zaten bir hayat imsaliydi. Peygamberimize bir gün Hazreti Osman geldiği zaman demişler ki kapıdan bir gelen var. Kim geldi? Ebubekir. Hazreti Ebu Bekir geldiğinde önemsemeden karşılamış. Birazdan Hazreti Ömer geldi, onu aynı şekilde karşılamış. Daha sonra Hazreti Osman'ın geldiği kendisine haber verilince birden kendisine çeki düzen verip uygun vaziyette karşılamış. Ya Resulullah ne oldu? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e pek istifinizi bozmamıştınız dediklerinde buyurmuş ki meleklerin bile haya ettiği insandan benim haya etmemem doğru olmaz. Çünkü Hazreti Osman hayatim sahibi insan olduğu için melekler bile kendisine değer vermişlerdir. İşte bundan dolayıdır ki değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte peygamberimiz haya imandandır buyuruyor. Haya ki toplumumuzda da geleneğimizde de büyük yeri anlamı olan bir kelime olarak hepimiz bunu kullanıyoruz ki haya imandandır ve her dinin bir hayası, bir temel ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. İslam, haya sahibi, insanların hayasına önem veren, haya sahibi olmalarını isteyen bir dindir. Onun için Peygamberimiz buyurmuştur ki, eğer utanmıyorsan istediğini yap. Bir insanın yaptığı, yapacağı her şeyde bir kural vardır. O da nedir? Hayal edip etmemesi, utanıp utanmamasıdır. Tabi bunu bazı alimler şöyle yorumlamışlardır. Utanmıyorsan istediğini yap manası iki çeşittedir. Birincisi eğer sen insanların seni ayıplamasından çirkin davranışta bulunuyor denmesinden rahatsız olmayacak bir durumdaysan utanma durgunu, ar duygunu hayatunu kaybetmişsen zaten senin için her şey bitmiştir. Hiç başka bir söze gerek yoktur. Tabi burada bir tenkit, bir tehdit anlamı da vardır. Utanmıyorsan artık sana bir şey söyleyeceğimiz yok manasına. İkinci anlamı da şudur ki eğer sen yaptığın işten utanılacak bir durum olmadığını düşünüyorsan onu yapmanda bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Bir insan bir şeyin doğru olup olmadığını nasıl kalbine danışarak dan fetvasını aldığı gibi eğer yaptığı işler utanılacak, sıkılacak üzüntü duyulacak, ayıplanacak bir durum olduğunu hissediyorsa kesinlikle o şeyi yapmaması gerekir. Onun için de demişlerdir ki insanlar yaptığı ve yapacağı işlerde dört şeyi gözetir. Nedir bunlar? Birincisi haf makamı, korku. Yaptığı zaman, yaptığım işin akıbetteki karşılığı, azap ise, kötülük ise ben rahmetten uzaklaşıp Allah'ın gazabına uğrayacaksam diye bundan çekinirler. Birincisi. İkincisi reca makamıdır ki o da hep umut içerisinde olmak. Yaptığı her şeyden bir beklenti içerisinde olmak bu da bir insanın iyilik yapmasının ikinci bir sebebidir azaptan korktu çekindi ikincisi umut içerisinde olması üçüncüsü tazim Rabbimize saygı göstermesinden Allah'ın yüceliğini uluhiyetini büyüklüğünü düşünerek insan hayır işler yapar kullukta devamlı olur dördüncüsü de haya sahibi ise İyi iş yapmanın dördüncü mertebesi hayal sahibi olmasıdır. Bir insan eğer hayal sahibi ise hep iyilikler peşinde, güzel işler peşinde olur. Hayal duygusunu da kaybetmişse zaten başka bir iş yapma imkanı yoktur. Onun için değerli kardeşlerim yine buyurulmuştur ki hayal insanın gelişi güzel davranmaktan vazgeçmesidir. Yani otururken, kalkarken, yürürken, bakarken, konuşurken kendini boş vermişse, yan gelip yatmaya başlamış ise, koyu vermişse bu insan hayasını kaybetmiş demektir. Haya her anda bir titizlik, bir dikkat içerisinde olmaktır. Eğer yaptığı herhangi bir işi bir insan önemsemeden, dikkat etmeden, ehemmiyetsiz görerek davranıyorsa bu insan haya duygusunu buradan kaybeder. Onun için ne yapmalı? Yaptığı her işte ibadette olsun, dünyevi işlerde olsun, insanın bir dikkat, bir titizlik içerisinde olması lazım. Ancak o zaman hayayı elde etmiş olur. Bir de Allah'ın hoşlanmadığı hoşa gitmeyecek her türlü huydan uzaklaşması. İnsan yaşantı olarak da Kötü huy olarak bildiği her şeyi terk ettiği zaman işte o zaman haya makamını erer. Ve değerli kardeşlerim burada hayanın bir tehlikesinden söz edilmiştir ki o da haya'yı abartıp rüya ile karıştırmak. Çünkü belli noktadan sonra belli noktadan sonra artık haya haya olmaktan çıkıp Riya mertebesine geldiği zaman da insanın orada kendini bir şekilde frenlemesi gerekir. Yine hayayı bir başka açıdan üç kısma ayrılmıştır ki bunlardan birincisi insanın Allah'tan haya etmesi, Allah'tan utanması yaptığı herhangi bir işte önce Allah'ı düşünmesidir. Birinci haya bu haya Allah'tan çekinerek hareket etmesi. İkincisi insanın insanlardan utanmasıdır. Yaptığı işi bir de Allah'ın kullarının, çevrenin, insanların da nasıl karşılayacağını düşünerek hareket etmesidir. Bana göre bu doğru demekle bir iş olmaz. Sana göre doğru, güzel görünen şey eğer insanlar nezdinde hoş karşılanmıyor ise orada da haya hususunda bir problem var demektir. İnsanın önce Allah'ı, sonra insanları düşünmesi. Üçüncüsü ise insanın kendi şahsiyetinden, kendi kişiliğinden de hayal etmesi diye düşünülmüş. Bir insanın bazen kendine de saygı göstermesi gerekir. Kendisine saygısı da hayanın üçüncü bir mertebesi olarak zikredilmiştir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda bir başka hadis-i şerifte peygamberimiz bize hayayı öğütlerken buyuruyor ki Allah'tan hakkıyla hayal ediniz. Hakkıyla çekininiz, utanınız, ar duygusu edininiz. Bunu alimler demişlerdir ki, bir insanın Allah'tan haya etmesi, duyu organlarını, azalarını, elini, yüzünü, kulağını, aklını ve bedenini günahlardan korumasıdır. Yani sadece günah diye yazılan haram değil, haramdan da öte, herhangi bir uzvunun hataya düşmesinden kendini korumaya almasıdır. Herhangi bir şekilde hata etmemek için uğraşması insanın hayasıdır. İkincisi de bir insanın ahireti umarak dünyanın tatlarından, lezzetlerinden, süs duygularından, muda esintisinden, millet ne der ki gösteriş yapacağım düşüncelerinden arınmasıdır her şey yalnızca Allah içindir sadece bunu düşünerek hareket etmesi dünyanın heva ve hevesini şehvetini, zinetini terk etmesidir bunları yaptığı zaman insan Allah'tan hakkıyla hayal etmiş olur ve değerli kardeşlerim bu tasavvuflar ise Hayayı yine üç kısma ayırarak demişlerdir ki, insanın Allah tarafından görüldüğünü düşünerek hareket etmesi. Yaptığım her işi her an Allah Teala görüyor. Ben şöyle büyük bir şahsın karşısına çıkarken nasıl elimi yüzümü düzenler, saçımı tarar, yakamı ilikler isem Allah her yerde hazır ve nazır. Ben her an görüyor, her şey Allah'ın huzurunda, onun için saçını kaşırken bile bir insan dikkat etmesi. Allah'tan hayası budur, bunu düşündüğü zaman da insan hayatın meşakkatlerine katlanmayı öğrenir ve insan belalara, felaketlere, musibetlere sabreder. Çünkü herhangi bir olumsuzlukla, kötülükle karşılaştığında bunu veren Allah'tır sanki haşa Allah'a şikayet ediyor gibi nasıl ki evde hanım yemek yaptığında beğenmediğinden bile söyleyemiyorsan Allah'ın huzurunda da insan şöyle edebini muhafaza edip meşakkatlere sabrettiği gibi ağzından kötü söz çıkmamalıdır. İkincisi ikincisi de Allah'ı tefekkürden doğan hayadır. Yani Allah görüyor ikincisi bir insan tefekkür halindeyken haya etmesidir her an zihin dünyasında düşünce dünyasında görmediği alemlerde haya içerisinde olmasıdır tefekkür ederek işte insan bu merhalede olduğu zaman artık Rabbi ile öyle bir bağlantı içerisine girmiştir ki dünya ile olan irtibatının kendisi için bir anlamı kalmaz mahlukat ile hal ile yaratılmışlarla ilgiyi keser, ilişkiyi keser. Yalnızca Allah'la ünsiyet içerisinde olur. Hep yalnızca Allah'ı düşünür. Bu tefekkürünün neticesinde kendisine bu ikram edilir. Üçüncüsü ise bir insanın bir insanın makamı müşahede ederek ahiretteki makamını düşünerek ve Allah Teala'nın tecelli edeceğini düşünerek bu düşünceler içerisinde haya olması iyi ki bu da artık tamamen fena haline gelme yok olması anlamı nefsi köretmesi mertebesidir ki bu üçüncü mertebe onun için değerli kardeşlerim İmam Gazali Hazretleri diyor ki bir çocuğun temyiz yaşına gelmiş olmasının en önemli ölçüsü Haya mertebesine ulaşıp ulaşmadığıyla anlaşılır. Eğer çocuk yaptığı herhangi bir hatadan, herhangi bir yanlıştan dolayı utanmaya başlamışsa benimki bu çocuk artık akıllanmaya başlamış, temiz yaşına gelmiş, akıllanmaya çalışmış. Onun için de diyor aynı zamanda bir iyi ve kötüyü, çirkin ve güzeli temiz etme kabiliyetine ulaştığı bu mevsim çocuk için artık eğitim mevsimidir ne zaman ki utanmaya başlamışsa çocuk artık o çocuk eğitime alınmalı ve e, ve ilk eğitim verilecek şey de evdeki hal ve hareketiyle sofra adabıyla yeme içmesiyle ilgili bilgi verilmesidir çocuğa verilecek adap diyor ve değerli kardeşlerim bundan da anlıyoruz ki hayalı insan aynı zamanda akıllı insandır Hayasız insan, akılsız insandır. Akli melekeler yeterli olmadığı için bir insan hayal duygusunu da kaybeder. Akıl arttıkça, iman duygusu arttıkça hayal kendisinde mertebe, hayal kendisinde yer bulur, hayal sahibi olur insan. Onun için özetle diyoruz ki bir insanın hayal sahibi olması demek çirkin ve kerih görünen her şeyden uzak durup, kayıtsız, şartsız, güzelin, doğrunun yanında olması, hayasız olan her şeyden uzak durması anlamına gelir. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz de buyurdu ki, اِنَّمَا بُعِثُّ لِيُتَمِّمَا مَكَارِ مَلْ ahlak. Ben yalnızca güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamberimizden önce, İnsanlar arasında cari olan ahlak, kötü olanlar atıldı, iyi olanlar devam etti. Mesela cömertlik sıfatı vardı Arap toplumun, çok güzel bir özellikti. Bu devam etti. Buna benzer iyilikler devam etti. Kötülüklerin yerine yeni güzel ahlak getirildi. Gelmesinin tek bir gayesi neymiş? Sadece güzel ahlak. İnsanlar güzel ahlaklı olsunlar. Güzel ahlak sahibi olduğu zaman... Haya sahibi olduğu zaman o zaman tüm kötülüklerden zaten kendiliğinden uzak kalmış olur. Bundan dolayı da peygamberimiz bir başka şerifinde Haya imandan bir şubedir buyuruyor. İmanın bir parçasıdır ima Haya. Aynı zamanda buyuruyor ki peygamberimiz insanın Hayatı boyunca en fazla Haya edeceği Allah Teala'dır Önce Allah'tan korkacak Önce Allah'tan Haya ederek yaşamını Sürdürecek bundan sonra diğerleri gelir Ve bunlardan sonra Değerli kardeşlerim biliyoruz ki Haya demek Bütün faziletli erdemli Davranışların temelidir Hayasızlık ise Yeryüzünde görmekte olduğumuz Yaşadığımız her türlü Çirkinliğin Fuşun, rezaletin, kokuşmanın hepsinin bir temelidir hayasızlıktan sonra hayasızlıkla birlikte bu kötülükler bizlere gelmiştir. Onun için Müslüman bir insanın hayatında yapacağı ilk şey hayasına sahip çıkması, haya sahibi bir insan olmasıdır. Çünkü haya hayat kökünden gelir. Haya sahibi bir insan. Hayat sahibi bir insandır yaşam haya ile varlığını sürdürecektir. Elhamdülillahi alemi.